Duanın huku 16. camiyi sağınla girin, denetim ve camiyi selamlamak için iki rakaha dua edin ve dua için tutuluncaya kadar bekleyin.